133-135 Bu üç ayette faizin onu alan insanda meydana getirdiği bencillik, cimrilik, hırs ve açgözlülük, verende de sebep olduğu nefret, kıskançlık, kızgınlık ve düşmanlık gibi duyguları giderecek, bu hastalıkları tedavi edecek ana ilkeler yer almakta, ve İslam ahlakının bir özeti verilmektedir. 131. ayette faiz yemekten sakınıldığı takdirde, kafirler için hazırlanmış olan cehennemden kurtuluşa işaret edildiği gibi, burada da ayetlerde belirtilen ahlaki nitelikleri kazananlara verilecek mükafatlar bildirilmekte ve Müslümanlar bu yöne yönlendirilmektedir. 133. ayette Rabbimizin bağışına, Gökler ve yer genişliğindeki cennetine kavuşmanın bütün ahlaki davranışlarımız için temel gaye olduğu bildirilmekte, iyiliği bir takım dünyevi menfaatler kaygısıyla değil de sırf Allah'a saygı ve sevgi demek olan takva ile sadece uhrevi saadet uğruna yapmak gerektiği hatırlatılmaktadır. 134 ve 135. ayetlerde ise İslam'da ideal ahlak tipi olan takva sahibi, müttaki insanın temel ahlaki nitelikleri sayılmaktadır. Bunlar her durumda cömert olmak, öfkeyi yenmek, insanları bağışlamak, kendi hatasını kabul etmek ve bundan vazgeçmek gibi niteliklerdir. Bu vasıflar ancak ihtirasları ve bencil duyguları karşısında hürriyetine kavuşmuş, üstün ruhların erdemleridir. Sözlükte örtmek anlamına gelen mağfiret kelimesi, terim olarak Yüce Allah'ın kulların suç ve günahlarını affetmesi anlamında kullanılmaktadır. Cennet de sözlükte bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer demektir. Terim olarak cennet, çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve içinde müminlerin ebedi olarak kalacakları ahiret yurdu anlamına gelir. İbn-i göre ayetteki gökler ve yer kadar geniş olan kaydı, cennetin sınırlarını gösteren değil, temsili olarak cennetin çok büyük ve geniş olduğunu ifade eden bir kayıttır. Nitekim Hadid suresinin 21. ayetinde bu durum açıkça ifade buyurulmuştur. 134. ayette geçen serra kelimesi, tefsirlerde sevinç ve rahatlık veren durum, darra ise zarar ve sıkıntı veren durum şeklinde açıklanmıştır. Buna göre buradaki iki tür harcama, zenginlik ve fakirlik halinde, sevinçli ve kederli zamanlarda hayattayken ve ölüme bağlı tasarruf yoluyla yapılan harcamalar şeklinde anlaşıldığı gibi, akrabaya sevinç veren yardımlar ve düşmanı yenilgiye uğratmak için yapılan masraflar şeklinde de anlaşılabilir. Yüce Allah, bir önceki ayette kullarını takva sahipleri için hazırlanmış olan cenneti kazanmak maksadıyla yarışmaya çağırınca, takva sahiplerinin kimler olduğu ve hangi nitelikleri taşıdıkları merak konusu olmuş, bu sebeple bu ayetlerde, takva sahiplerinin nitelikleri anlatılmıştır. Bunlar a. Bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak ederler yani mallarını iyilik yolunda harcarlar. Her iki durumda onların davranışlarını değiştirmez. Bolluk kendilerini bencilleştirip aldatmadığı gibi darlıkta onlara Allah yolunda harcamayı unutturmaz. b. b. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Öfke diye çevirdiğimiz gayz kelimesi, terim olarak hoşlanılmadık bir şeye karşı insanın duyduğu heyecan anlamına gelir. Gazabın aslı olduğu kabul edilir. Gazap, intikam iradesini doğurduğu ve gayri ihtiyari olarak yüzde ve diğer azalarda belirtileri görüldüğü halde gayz, sadece kalpte olan bir duygudur. Ayetin tasvirine göre insanlardaki takva duygusu bu konularda da etkili olmakta ve olaylar karşısında öfkeyi yenmelerini ve insanları bağışlamalarını sağlamaktadır. Nitekim ayette geçen Kazım, çoğulu Kazım'in kelimesi, öfkesini yenen, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı İntikama kalkışmayan, sabreden anlamlarına gelmektedir. C. Bir kötülük veya kendilerine zulmetme manasında bir günah işlediklerinde... ...hemen Allah'ı anar ve günahlarına tövbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Ayette geçen fahişe kelimesi çirkin ve iğrenç iş veya söz anlamına gelir özel olarak zina anlamında kullanılmaktadır. Nefse zulmetmekse herhangi bir günah işlemek demektir. Bu günahların başında Allah'a ortak koşmak, şirk gelmektedir. Bununla birlikte fahişe, başkasına karşı işlenen günah, nefse zulmetmek ise kişinin kendisini ilgilendiren ve başkasıyla ilgisi olmayan günah olarak yorumlandığı gibi fahişe, Büyük günahlar, diğeri ise küçük günahlar olarak da yorumlanmıştır. Yarattığı insanın iyi hasletlerini ve zaaflarını çok iyi bilen Yüce Allah, şefkat ve merhametinin gereği olarak günahkar bir mümini, büyük günah dahi işlese, müminlerin safından çıkarmadığı gibi Allah'ın huzurunda hesap vereceğini düşünerek, Yaptığına pişman olan, tövbe ve istiğfar eden kimseyi de cennete girecek takva sahiplerinin safından ayırmamıştır. Takvadan kaynaklanan hasletleri taşıyanlar ve gereğini yerine getirenler Allah katında sevilen kimselerdir. Allah ahirette onların mükafatını verecektir. Hz. Peygamber buyurmuşlardır ki asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil kızdığı zaman öfkesine hakim olan kimsedir. Ancak şahsi meselelerde öfkeyi yenmek, Allah'ın emri olup beğenilen ve övülen bir davranış olmakla birlikte kamuyu ilgilendiren meselelerde toplum düzeninin bozulmasına ve kötülüklerin yayılmasına yol açabilecek durumlar karşısında gevşeklik göstermemek gerekir. Uhud Savaşı'ndaki yenilgide faizcilerde de bulunan kötü duyguların ve özellikle maddeye düşkünlüğün rolü inkar edilemez bir gerçektir. Bu sebeple Yüce Allah kullarını insanlara kötü vasıflar kazandıran faizi bırakmaya, Allah ve Resulüne itaat etmeye, kendisinin mağfiretini ve takva sahibi kimseler için hazırlanmış olan geniş cennetleri kazandıracak işlerde yarışmaya çağırmakta, ve bu güzel davranışta bulunan kullarını sevdiğini bildirmektedir. 136. Yüce Allah, az önce ifade ettiğimiz özellikleri taşıyan takva sahibi müminlerin geçmiş günahlarını affedeceğini ve onları içinde ebedi kalacakları zemininden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini vaat etmektedir. Bu mükafat, onların amellerinin gereği değil, Allah'ın onlara bir lütfu ve vaadinin sonucudur. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu